Bütün zihayatlar, hayatlarının lisan-ı halleriyle, haliklerine takdim ettikleri manevi hediyelerini, ve lisan-ı hamd ile ve şükürlerini, o zat-ı vacib vücuda biz de takdim ederiz. Hem hasis salat ve selam ol peygamberimiz, Muhammed Mustafa ve vesselamın üzerine olsun. Hz. Muhammed'e münzel olan ve umum asırları hitap eden, Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği esas dörttür. Tevhid, nübüvvet, ahiret ve muamelattır. Yani hidayet güneşi olan Kur'an, ekseriyetle bu dört mesele etrafında hududu tayin etmektedir. Başta ve en birincisi, Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini, zerreden şemse kadar olan mevcudatla vahdaniyetine istilal ederek, kalbi tefessüh etmemiş, aklı bozulmamış, her zi şuura birlik ve varlığını, en viciz ve mutlu bir şekilde beyan edip şiddet zuhurundan ihtifa ettiğini kör gözlere dahi göstermektedir. Diğeri ise tezimizin konusunu teşkil eden ahiret ve ahva ahiret ahvaline imandır. Ahiret ve ahiret ahvali semî delillere girip akıldan ziyade teslimiyeti gerektirir ki bu teslimiyet körü körüne bir teslimiyet olmayıp 124 bin enbiyanın ve bunların başında Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kat'i ve doğru ihbarı ve Halık'ı kainat tarafından beşere getirdiği en büyük mucizesi olan Kur'an'ın ihbarıyla sabit ve hakikat olup geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi kat'iyetinde vuku bulacaktır. Sem'i delil ise ahiret ahvali gibi görülmeyen, akıl yolu ile bilinebilen ve nakli delillerle ispat edilen dini meselelerdir. Ahirik hayatı, geçici dünya hayatından sonra, ölüm tezkeresiyle, kabir kapısından girerek, berzah istasyonundan sonra, İsrafil'in iştima emriyle, Beşer'in kumandanı azama hesap vermek üzere, uzun bir muhasebeden sonra, mükafat veya mücazat görmek için, amele göre, uzun bir sırat yolculuğundan sonra, mükafat görmek için cennete, veya mücazat görmek için cehenneme girdikten sonra başlayan ikinci bir hayattır. Ahirete imanı sağladığı binler faydalardan birisi, ahirete inanan bir şahıs her zaman bir saadet ve ferah içerisinde olup, en büyük musibetlere karşı da dayanabilir. Şöyle ki, zevali lezzet bir elem olduğu gibi, zevali elem dahi bir lezzet olduğunu düşünüp, bunun kendisine, ahirette fayda sağlayacağını düşünerek elemi binden bire iner. İnanmayan insan ise inançsızlığından dolayı geçen her dakika aleyhine döndüğünü ve gitgide yokluğa adım attığını düşünmekle lezzet yerinde elem alır. Hayatı kendisine zindan yapıp müminin bir kere ölmesine bedel her an ölür. Lezzeti bulunduğu an bilerek ancak yaşayabilir.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 Yalancılıkla ve acizle ile ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor. Gayretine dehşetle dokunduruyor. Celaline, asiyane ilişiyor. Elbette farz-ı muhal olarak, Cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da, Şu derece tekzip ve isma da acz tazammun eden küfür için, Bir cehennem halk edilecek, O kafir içine atılacaktır. Ahiret ahvali, Ahiret'in ispatı. Ahiret, dünyanın yıkılıp harap olması, her şeyin mahvolarak dünyanın ömrünün son bulup, bütün insanların kabirlerinden kalkarak, mahşer meydanına toplanacağı zamandır. İnsan, kainatın en müntaha ve mahbul bir neticesidir. Bu insanın icadı tavırdan tavura geçerek, yani nutfedenilen bir damla sudan alakaya, yani kan pıhtısına, alakadan mudgaya, yani et parçasına, mudgadan et ve kemiğe, ondan da insanın vücudunun teşekkülüne kadar devam etmektedir. Elbette böyle bir insanı yaratmada bir kast, bir gaye vardır. İnsanı böyle bir surette yaratan usta, o insanı da kainatın bir halifesi, bir reisi kılmıştır. Madem bu şekilde yaratmış olduğu, ona ihtimam gösterdiği insanı, ebedi bir inama mahkum ederek zalim zulmünde mazlum da mazlumluğunda göçüp kalkmamak üzere yatması hikmet ve rahmete muhaliftir. Kainatı kabzeyi tasarrufunda tutan kün emriyle her şey bir anda vücuda gelen zata karşı insanları tekrar diriltmek zor değildir. Çünkü neşey-i ulayı ilk yaratılışı, yapan zata neşey-i yani ikinci ve son yaratılış Elbetteki zor değildir. Buna bir misal verecek olursak, nasıl ki bir padişah yeniden, hiçten, memleketin dört bir tarafından topladığı kişilerle bir orduyu teşkil etse, daha sonra teşkil ettiği bu orduyu istirahat için serbest bırakıp dağıtsa, sonra bir düdük sesiyle çağrıldıklarında elbette, kolay bir şekilde tabur nizamı altına girerler. Aynen böyle de Cenab-ı Hak da her bir zerreyi bir taraftan, bir unsurdan, yok ve hiç iken, bir araya getirip bir insan şeklini verdiği şu mahlukatı, ikinci olarak yaratması, aynen istirahat eden taburun toplanması gibi onun kudretine gayet hafiftir. Hadiste varid olduğu üzere, nebatatın tohumu gibi zenet, yani kuyruk sokumundaki en küçük kemirt kemik tabir edilen... Asli olan cüz ve parçalar ve zerreler ikinci yaratılış için kafi bir esas ve temel olup birlikte iade edilir. Böylece Cenab-ı Hak insanın bedenini onun üzerine bina eder. Şerhul Mevâkıf'ta şöyle deniliyor: İnsandaki asıl parçalar ömrün başından sonuna kadar devam eden parçalardır. Bazı alimler demişler ki insan vücudunun asıl cüzleri yaratılışının başlangıcından hasıl olan cüzlerdir. Yaratılışın başlangıcındaki ruhların cesetlere taalluk etmeye başladığı zamandır. Öldükten sonra dirilmede bedenin asıl cüzlerine itibar edildiği hususunda zikrettiğimiz görüş ile cesetlerin bütün cüzleriyle öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin öldükten sonra haşi inkarsa dediğinde söyledikleri söz itibardan düşmüştür. Haşir ise ancak her şeyden evvel, ömrün evvelinden sonuna kadar, cesetlerin bütün cüzleriyle olur. Hatta öyle ki, iade manasını gerçekleştirmek için Cenab-ı Hak, sünnet yerinden kesilen et parçası ile, tırnak ve saçtan kesilenler ve benzeri vücudun ilk yaratılışında var olan cüzleri iade edecektir. Sonra Cenab-ı Allah, kemiyet ve şekil bakımından iradesinin taalluk ettiğince, dilediğini bırakacak dilediğini yok edecektir. Ehli sünnete göre yok olan bir şeyin tekrar iadesi caizdir. Pek çok felsefeci ve dehlilere göre iade caiz değildir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşi gibi acayip 300 binden ziyade envai mahlukatı haşr-ı kudretini gösteren ve o haşr-ı neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede temiz ve teflik ile ihatay ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip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 Kıyameti getirmesin, haşi yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübra'yı açamasın, cennet ve cehennem yaratamasın, haşa ve kella. Bu ise onun kudretine gündüz gibi aşikar bir delildir. İlahi inayetin toprağa atılmış en basit bir bitkinin çekirdeğini, en basit böceğin yumurtasını ihmal etmediğini, İlahi ilim ve kudretin onları yarattığını görmüyor musunuz? En üstün ilahi sanat olan insanın bu kanunun dışında kalması nasıl düşünülebilir? Bitkiler gibi en büyük yapı olan yıldızların da ihtiyarlayıp öldükten sonra yeni dirilişe çekirdek olduklarını ilim söylemiyor mu? Her bahar, her doğan insan, her gecenin sabahında uyanış, her nefes verip öldük, öldükten sonra... İkinci nefeste hayat buluş, öbür alemde dirilişin şahitleridirler. Ölüm ve kıyamet ise yeni ve daha modern bir binanın inşası için eski ve basit binanın yıkılışı gibidir. Evet, oğlunun ölüp ebedi olarak dirilmesi ne kadar gerekli ise, yaşlı dünyamızın da ölüp ahiret suretinde dirilmesi o derece gereklidir. Ve Rabbimizin kudretine göre bu dirilmeler toprağa düşmüş bir tohumun çiçek açarak dirilmesinden daha zor değildir. 5 liralık bardağı 20 sene kullanmaya çalışan insan nasıl olur da kendi vücudunda milyonlar lira kıymetindeki cihazları 30 sene, 50 sene veya 80 sene için yapılmış kabul eder? Müzeler ve koleksiyonlar gösteriyor ki kıymetli şeyler asırlar boyu saklanıp korunuyor. İnsan vücudundaki şeylerin kıymeti de gösteriyor ki, onlarda asırlar boyu saklanıp korunacaktır. Bunun için insan yeniden dirilip ayağa kalkacak, ebediyetin sırrını anlayacaktır. Uzuvlarımızın kıymeti ebediyetin sırlarını taşır. Ebediyen yaşayabilmemiz için ölümden sonra dirilmemiz gerekir. Aslında ölüm aynı zamanda bir diriliştir. İslamiyeti anlamış bir Müslüman, Rüyasında ölmüşlerinden birisini görse... ...ona ahiret nasıl... ...veya ölümden sonra hayat var mı... ...gibilerden sorular sormaz. Eğer soracak olursa... ...kalkar tevbe eder. Çünkü ölümden sonraki hayatın varlığı... ...hem dinen hem de aklen mümkündür. Anlaşılmayacak bir şey değildir. Eğer mümkün olsa... ...faraza... ...anne karnındaki bir çocuğa... ...ey çocuk... ...sen burada dar ve karanlık bir yerde... ''Birçok nimetlerden mahrum bir durumdasın. Dünya denilen ve içerisinde her çeşit saadetler, rahatlıklar gezilecek, sohbet edilecek bir yer var. Gerçi sen burada çalışmıyorsun. Annenin almış olduğu nimetlerin özünü yiyorsun. Fakat o dünya denilen yerde daha iyi beslenebilir ve zevk alabilirsin. Denilecek olsa ilk anda o çocuk barda olsa annesinin karnında kalmayı tercih edebilir.'' Fakat daha sonra dünyaya geldiğinde ikisi arasındaki muvazene ve kıyasın zindan ile saraylar arasındaki kıyas gibi olduğunu anlayacaktır. Eğer gaflet edip yalnız kendi zindanını düşünecek olsa neticesi malum. İşte aynen bu misal gibi insanın da dünya ve ahireti arasındaki mukayesesi bunun gibi belki daha üstünüdür. Ahiret, madde ve kesafet dünyasının yıkılışından ve alem-i berzah denilen kabir hayatının nihayet buluşundan sonra, beşeriyetin dahil olacağı meşe saniye, meşe uhra, ikinci ve diğer yaratılış alemi ve hayatıdır. Ahiret, levh mahfuzdan itibaren beşeriyetin uğradığı yedinci istasyondur. Ahiret, insana hitabı Eynel mefer, Kaçış nereye meydanıdır? Ahiret, Mücrimlere, Vemtazul yevme, Artık bugün ayrılınız, Fermanının okunduğu seçim günüdür. Ahiret, Emval ve evladın, Menfaat vermediği, Ananın evladından, Evladın babasından, Kardeşin kardeşten, Arkadaşın arkadaştan, Dostun dostan Kaçtığı bir gündür. Ahiret, Güneş ve kamerin vazifelerinin hitam bulduğu ve zaman mefhumunun lağv olduğu alemdir. Ahiret, dünyada kıymet verilmeyen birçok amel ve fiillerin kıymet peyda ettiği ve arandığı gündür. Ahiret, amel ve hüsniyetin yegane geçer akçe olduğu gündür. Ahiret, zulüm ve tuğyanın yanına kar kalmadığını zalimin anladığı gündür. Ahiret zalimlerin kollarını kemirdiği müthiş bir gündür. Ahiret münker ahiret ora olanların çırl çıplak haşrolundukları gündür. Ahiret güneş, arz ve kamerin ve bütün seyyareleriyle bu alemde bir kol bileziği kadar küçük kalan bir alemi kübaradır. Ahiret bir niçin alemidir. Niçinci de Zat-u Ecell-u Ala hazretleridir. Ahiret, ahu enin, firak ve hasret, ölüm, uyku, kesafet, gıllı gış, lagviyat, tevsiyat gibi fanilik alemine veda edilmiş ebediyet, sermediyet, saadet ve retafet darul kararıdır. Ahiret, mücahit ve mücadil olanların darul safasıdır. Ahiret, Olmasaydı, hılkat-ı abez, hikmet-i hılkat, manasız olurdu. Ahiret olmasaydı, mazlum gözyaşlarıyla, iniltisiyle baş başa kalırdı. Ahiret olmasaydı, mazlum gözyaşlarıyla, iniltisiyle baş başa kalırdı. Ahiret olmasaydı, müsavat kanunları iflas eder, saltanat-ı ilahiye adaletsiz kalırdı. Ahiret olmasaydı azgın ve zalim, et ve kemik saltanatı devam eder dururdu. Ahiret olmasaydı müminin kıymeti bilinmez ve heder olurdu. Ahiret emnu selamet, hüküm süren selamdır. Hayat ancak ahiret hayatıdır. Kabilin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet oradadır. Böylece insanlar, burada istidatlarını tevsi edip, genişleterek, inkişaf ettikleri nisbette ve ile ahirette tabiri caizse, tam kapasite, nimetlerden istifade de, ona göre çalışacak, zevk alıp istifade edeceklerdir. Aksi takdirde, istidadı nispetinde cennetten zevkini yine tam olarak alacaktır. Cennetler farklı olduğundan derece farkı, istifade farklılığını da ihtiza etmektedir. Peygamberlerin ispat ve delili, beşeriyetin en sadık ve mükemmel ve kafirlerin bile tasdikiyle en önemli fertleri olan umum peygamberler, Allah'ın varlığından sonra en önemli bir esas olan ahiretin varlığında müttefiktirler. Ve ahiretin var olacağını da dava etmişlerdir. Cesetlerin diriltilmesi haktır demişler. Ve bunu akli ve nakli delillerle teyit etmişlerdir. Umum peygamberler, alemin hadis yani sonradan yaratılmış ve böylece yıkılmaya ve harap olmaya mahkum bir şekilde yaratılarak, insanlar bu dünyaya bazı devrelerden sonra yani ruhlar aleminden rahm madere, anne karnına, rahma maderden buzail ve geçici olan dünyaya bir misafir olarak konaklamak üzere ebedi saadet olan ahiret için çalışmalarını gerek inzar ile onları korkutup herkes gibi kendisinin de fani olup göçeceğini hatırlatarak kafirleri ebedi cehennemle inzar etmiş gaflette olan müminleri de uyandırarak tepşir vazifesini yapmışlardır. Umum peygamberlerden mesela en ekmel, en ziyade Rabbi tarafından mahbub olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya yaşayışlarının fani, zail olması hasebiyle hakiki bir yaşayış olmayıp, belki ahiretin bir gölgesi gibi olabileceğini ifade etmek üzere şöyle buyurmuşlardır. La ayşe illa ayşul ahireti, baki bir yaşayış veya matlub bir yaşayış ahiret yaşayışıdır. Nasıl ki kıymetli bir şey gölgesiyle mukayese edilemeyecek bir derecede üstünse aynen ahirette o derece belki daha ziyade bir ehemmiyete haiz olup dünya ona nispetle ancak gölgenin gölgesi nisbetinde kalır. Kur'an açısından ahiret. Son peygamber olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak tarafından indirilen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 Allah'tan başka şahitlerinizi, taptığınız putlarınızı ve bilginlerinizle yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru insanlar iseniz buyurarak mislini getirmekten hatta iftiralarla karışık olmak üzere on ayetin mislini getirmeye davet ettiği halde en belir edipler ve hatipler onunla yani Kur'an'la kolay bir yol olan izama başvuramayıp Evlat ve malları tehlikede olduğu halde en uzun ve meşakkatli yol olan muharebeyi seçmişlerdir. İşte böylece hangi cihetten bakılırsa bakılsın beşer kelamı olmayıp ilahi bir kelam olan Kur'an ahiret inancını mevzunu sık sık işlemekle ahiretin var olduğunu bildirerek dörtte birini ahiret ile mevzuları, işlemektedir. Bir ayette sonra siz kıyamet gününde tekrar diriltilip kaldırılacaksınız. Şüphesiz ki kainatı yoktan var eden, kuru tanelerden hayat dolu bitkiler çıkartan, birer damla sudan canlılar meydana getiren Allah öldükten sonra kulları yeniden terkip etmeye kadirdir. Ayette hakikat ölüleri biz diriltiriz. Rivayet olunur ki Kureş kafirlerinden bir cemaat ki bunlar Übey ibn Halef, El Cemhi, Ebu Cehil, As bin Vail ve Velid bin Muhire bunlar insanların ölüp çürüyüp tamamen dağılmış bir haldeyken tekrar diriltilmesine acip görerek bu hususta konuşurlarken ...Übey onlara şöyle dedi, görmüyor musunuz? Muhammed ölülerin diriltileceğini söylüyor ve sonra şöyle dedi, ...iki büyük put olan Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki ben Muhammed'e gidip onunla hasımlaşacağım yani münakaşa edeceğim. Eline çürümüş bir kemik alıp elinde olmaya başlayarak dedi, ...ya Muhammed ne dersin bu kemik toprak olduktan sonra... Allah mı bunu diriltecek? Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi. Evet. Toprak olduktan sonra diriltecek. Seni de diriltip cehennemine koyacak. Cenabı Hak için bu diriltmeyi aciz görerek buna kadir olma sıfatını da çürümüş kemikleri kim diriltecek diye inkar ettiler. Oysa bu tekrar dirilmeyi kendileri gibi kudret sahipleri olmayan beşer kuvvetine teşbih ettiklerinden galat etmişlerdir. İkinci yaratılış, birinci yaratılıştan daha kolay ve ehven oldu. Bu ikinci yaratılışı azamet ve kudret sahibi olan yer ve gökleri yaratan Allah'ın cesetleri ve çürümüş kemikleri iade edip yaratmasını akıldan uzak gördüler. Oysa Küfürdeki inat ve temerrütlerinden bilmiyorlar ki Allah onları yokluktan vücut alemine çıkartmıştır. Abdülmelik bin Umeyr'den bir adam çocuklarına ölümü yaklaştığında kendisini yakmalarını sonra onu ufatıp daha sonra da şiddetli rüzgarlı bir günde yarısını karaya yarısını da denize bırakmalarını emretti. Daha sonra öldü. Çocukları da babalarının dediği gibi yaptılar. Cenabı Hak denize emretti. Denizde olan adamın zerreleri toplandı. Karalara emretti. Karada olan zerreleri de toplandı. Sonra Cenab-ı Hak o atom parçalarına, zerrelere ol dedi. Birden o adam ayakta hazır oldu. Allah ona dedi: Seni bunu yapmaya sevk eden nedir? Adam dedi: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 Ne kadar divanice bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sahil zihayatın tabur misal cesetlerini kemali intizamla ve mizanı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini latife ve duygularını ...emrikün kün ile kaydedip yerleştiren ve her karında yani asırda hatta her baharda ruy zeminde Yüzbinler ordu misal, zevil hayatın envalarını ve taifelerini icat eden bir zatı kadir alim. Tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle, birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve ezay asliyi, temel parçalar ve atomları bir sayha ile sur israfilin borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde denilir mi? Denilse, eblehçesine bir divaneliktir. Kur'an evvela neşey-i yani ilk yaratılışı nazara verir. Der ki nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hılkati insaniyeye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşey-i ikinci ve son yaratılışınızı inkar ediyorsunuz. O onun misli Belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak, insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi, Ellezî ceâlelekum mineşşeceril ahteri nâra, kelimesiyle işaret edip der. Size böyle nimet eden bir zat, sizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem Remzen der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz.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 öyle bir zata karşı men yuhil izam deyip, kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Cenab-ı Hak bir ayette, ''Ahirete inanmayanların tamamen bir dalalet ve sapıklık içinde olduklarını belirterek şöyle buyurmaktadır.'' ''Hayır, doğrusu ahirete inanmayanlar uzak dalal, sapıklık ile azab içindedirler.'' Ahirete imanı olmayanların ahirette görecekleri azaptan başka dünyada da vicdanları azap içindedir. Zira dünyanın faniliği meşhut olduğu cihetle ahiret akidesi olmayanların bedbin olmaları tabiidir. Akibete hakkında bedbin olan vicdanları ise azap içinde bulunduğunda şüphe yoktur. Meğer ki ölümü kendisi için halaz ve kurtuluş addettirecek bir azab içinde bulunsun. İmanın altı rükmünden biri olması. İman tafsili olarak altı esas üzerine olup, mütekellimler bunu üçe kadar indirerek Allah'a, ahirete, peygamberlere iman içerisinde hatta bunu da Allah'a iman içerisine dahil ederek imanın şartını bir kabul edip bu da marifetullah demişlerdir. Sebebine gelince, Allah'a iman elbette onun elçileri hükmünde olan peygamberlere, peygamberleri imanda elbette ki o peygamberlerin dava edip, davet ettikleri ahirete imanı gerektirir ki, aralarında sıkı bir irtibat vardır. Diğer rükümleriyle münasebeti. İmanın beş rükmü, bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna, ve dar ahiretin vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler. Ve şahadet edip talep ederler. İşte hakikata haşiyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve dürhanları bulunduğu içindir ki, Kur'an-ı mucizül beyanın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor ve onu bütün hakikine temel taşı ve üstsül esas yapıyor ve her şeyi ...O'nun üstüne bina ediyor. İman... ...altı rüknünden çıkan... ...öyle bir vahtani hakikattır ki... ...tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllidir ki... ...tecezzi kaldırmaz. Ve öyle bir küldür ki... kabili inkısam olmazlar. Çünkü her bir rüknü imani... ...kendini ispat eden hüccetleriyle... ...sair erkan ı imaniye ispat eder. Her biri her birisine... Gayet kuvvetli bir hücret-i azam olur. Öyle ise, bütün erkanı, bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, Hakikat nazarında bir tek rüknü, belki bir haşikatı iptal edip inkar edemez. Belki ademi kabul, yani kabul etmeme, perdesi altında gözünü kapamakla bir küfr-i inadi yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer, insaniyeti mahvolur. Hem maddi, hem manevi cehenneme gider. Allah'a iman ile ahirete iman arasındaki bu sıkı irtibattan Kur'an'da Allah'a imanın ahirete imanla birlikte geldiğini görmekteyiz. Mesela, insanlardan bazıları ahirete ve Allah'a inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'a imanla Ahirete iman arasındaki münasebete gelince bir sultan, itaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazat etmezse, saltanatı inhidama yüz çevirir. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir. Ve keza, yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere kendisine iltica edenleri taltif ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Ve keza, lebale dolu hazinelere malik. Ve sehavet mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar-ı ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza bir cemal sahibi daima hüsn ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal, zail ve muhakkak bir müştaka razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki, edena bir mahlukun edena bir isteğini derhal yapar, verir. Elbette, bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemali suhuretle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Ve keza icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanatı varken, milletinin içtimaları için yalnız dar bir misafirhane yapılmış, daimi olarak milleti istiab edemez, daima dolar, boşalır. Ve bir imtihan meydanı var, her vakit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı asar sanatına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var. Zaman zaman tahavvul eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşerden sonra daimi bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bilbedahe delalet eder. Ve keza... Dikkat sahibi bir sultan ki milletinin bütün amallerini, efallerini, hizmetlerini, hacetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır ve mülkünde cereyan eden her bir hadise ve her bir vakanın suretlerini fotoğraflarını alıp tespit ve hıfz ederse elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın vuku'a geleceğine kat'i bir surette delalet eder. Ve keza, mükafat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaatleri ve tehditleri olursa ve o vadu vaid edilen şeyler kudretine ağır gelmezse ve o şeyler raiyeti için pek ehemmiyetli olursa, elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hulf-ül kudretin izzetine zıttır. Kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermediği olan Darussalam menziline davetlisi olan mahlukatın istimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler lezzet ve zevk için değildir. Çünkü visallerinin lezzeti, firaklarının elemine mukabil gelmez. Aynen böyle de. Her cihetle Allah'ın varlığı, ahiretin de kesin olarak varlığını gerektirir. Diğer iman rükünleri haşre delalet edip ispat ettikleri gibi, meleklere ve kadere iman esasları haşrı gerektirip, kuvvetli bir surette beka alemine şahadet delalet ederler şöyle ki melekenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hassiz müşahedeler, mükalemeler dolayısıyla âlemi errah'ın ve âlemi gaybın ve âlemi bekânın ve âlemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan bârsâadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü Melekler bu alemleri izni ile görebilirler ve girerler. Ve Hazreti Cebrail gibi insanlar ile görüşen umum melaike-i mukarrebin, meskur alemlerin vücutlarını ve onlar onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu, ondan gelenlerin ihbarıyla dediği bildiğimiz gibi, yüz tevatür kuvvetinde bulunan ihbaratı ihbaratıyla, alem-i ve dar ı ve cennet ve cehennemin vücutlarına o katiyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz. Kaderle olan münasebetine gelince her şeyin mukadderatını gözümüz önünde, nizam ve mizan nevhalarında kaydetmek ve her ziyayatın sergüzeşli hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde vesair elvah-ı misaliyyede yazmak ve her ziruhun hususan insanların defter amallerini elvah mahfuzada tespit etmek ve geçirmek. Elbette, öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet. Ancak, mahkeme-i kübrada, umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa, o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün bütün manasız faydasız kalır. Hikmete ve hakikate münafi olur. Hem haşir gelmezse kader kalemiyle yazılan bu kitab kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki hiçbir ciheti imkanı olamaz. Ve o ihtimal bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal belki bir hezeyan olur.